19. özellik. Davanın ikinci kez ilan edilmesi. Hamza ve Ömer'in Müslüman oluşları ve cahiliye toplumuna meydan okuyuş. Cahiliye toplumuna ilk meydan okuyuş Şehitlerin Efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'in Müslüman oluşuyla'dır. İbn İshak İslam'a giren bir adamdan şöyle rivayet ediyor. Ebu Cehil bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanından geçerken kendisine sövdü ve eziyet etti. Dinini ayıplamak ve davasını hor görmek suretiyle Resulullah Aleyhisselam'a çirkin davranışlarda bulundu. Resulullah da kendisine hiçbir şekilde karşılık vermedi. Öte yandan Abdullah bin Cüda'nın cariyesi oturduğu evinden Resulullah'a bütün yapılanları görmüştü. Sonra Ebu Cehil Resulullah'ı bırakıp Kabe yanındaki Kureyş'in toplantı yerine giderek orada müşriklerle beraber oturdu. Çok geçmedi ki Hamza bin Abdulmuttalib ok ve yayını kuşanmış bir vaziyette avdan dönüyordu. Hz. Hamza radıyallahu an avcılıkla uğraşır, devamlı ava çıkar ve iyi ok atardı. Avdan döndüğünde de evine gitmeden önce Kabe'yi tavaf ederdi. Tavaftan sonra da Kureyş'in toplantı yerinin önünden geçer Orada durarak kendilerine selam verir ve onlarla sohbet ederdi. Kureyş'in en izzetli ve en kuvvetli baba yiğit delikanlısıydı. Bu sırada her şey bitmiş ve Resulullah aleyhisselam evine dönmüştü. Hz. Hamza radiyallahu anh tam cariyenin yanından geçerken cariye Ey Eba Ammara! Biraz önce Ebil Hakem bin Hişam'ın kardeşinin oğlu Muhammed'e yaptıklarını bir görseydin. Onu burada otururken gördü ve yapmadık eziyet, söylemedik ağır söz bırakmadı. Sonra da çekip gitti. Muhammed de tek kelime bile söylemedi dedi. Bunun üzerine Hz. Hamza gazaba geldi. Allah Celle Celaluhu izzeti kereminden ona da lütfedecekti. Gözü kimseyi görmüyordu. Ebu Cehil'i bulmak üzere ilerledi. Onu gördüğünde başına bir iş getirecekti. Mescide girdiği zaman Ebu Cehil'i kavmi arasında otururken gördü. Ona doğru ilerleyerek tepesine dikildi ve yayıyla vurarak kafasını yardı. Sonra, ''Muhammed'e mi sövüyorsun? Ben de onun dinindenim ve onun söylediklerini ben de söylüyorum. Eğer gücün yetiyorsa ona yaptıklarını bana da yap.'' dedi. Bunun üzerine mahzum oğullarının adamları Ebu Cehil'e yardım etmek için Hz. Hamza'nın üzerine yürüdüler. Ebu Cehil de, ''Ebu Ammara'yı bırakın, vallahi kardeşinin oğluna çok kötü sövdüm.'' diyerek onları yatıştırdı. İbni İshak'ın rivayetine ek olarak bazıları, Hazreti Hamza'nın şöyle dediğini söylemişlerdir. Gazaba gelip, ben de onun dinindenim dedikten sonra, kavmimin ve babalarımın dinini terk etmiş olduğumdan beni bir pişmanlık aldı. Bu büyük durum karşısında o gece şüpheyle yattım ve gözüme uyku girmedi. Sonra Kabe'ye gelerek gönlümü açması ve benden şüpheyi gidermesi için Allah'a dua ettim. Duayı tamamladığımda batıl üzerimden zail olmuş ve kalbim yakinle dolmuştu. Başka bir rivayette de Resulullah'a geldim ve içinde bulunduğum durumu kendisine anlattım. O da bana dua etti ve Allahü Teala hak üzerine beni sabit kıldı. Ömer radıyallahu anh'in İslam'a girişine gelince... Ebu Na'im'in Delail'den çıkardığına ve İbn Asakir'in İbn Abbas'tan rivayetine göre İbn Abbas şöyle demektedir: Ömer anh'e, niçin Faruk diye isimlendirildin diye sordum. Bana şöyle dedi: Hamza benden tam üç gün önce Müslüman olmuştu. Bir gün dışarı çıktığımda mahzum oğullarından Müslüman olan birisiyle karşılaştım ve ona Babalarının dinini bırakıp Muhammed'in dinine mi tabi oldun diye sordum. O da, eğer ben böyle yaptıysam, senin için benden değerli olan da bunu yaptı diye cevap verdi. Kim o diye kendisine sorduğumda, kız kardeşinle enişten diye cevap verdi. Hemen kız kardeşimin evine gittim. İçeride uğultu şeklinde bir ses geliyordu. İçeri girdim ve bu okuduğunuz da ne diye sordum. Kız kardeşim daha henüz konuşmaya başlamışken kafasına vurarak kanattım. Yere düşmüştü. Sonra usulca ve bütün edebiyle yerden kalkarak şefkatle başımı tuttu ve "Ne kadar zorba davranırsan davran dinimden dönecek değilim." diye konuştu. Başından akan kanları görünce yaptığımdan utandım. Oturdum ve "Bu kitabı bana gösterin." dedim. O da bu kitabı ancak temiz olanların tutabileceğini söyledi. Kattım, yıkandım. Sonra bana kitabı getirdiler. Kitap, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlıyordu. Çok güzel, pak ve manalı isimler dedim. Sonra yavaş yavaş okumaya başladım. Tâhâ! Ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir kitap olarak indirdik. Rahman arşa hükmetmektedir. Göklerde ve yerde her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen sözü istersen açığa vur, şüphesiz o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah'tan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Bu sözler üzerimde çok büyük bir etki yaptı. Bu sözler ne kadar iyi ve ne kadar güzel dedim. Hemen Müslüman oldum. Kardeşime, Resulullah Aleyhisselam nerede diye sordum. Erkam'ın evinde diye cevap verdi. Dosdoğru Erkam'ın evine gittim ve kapıyı çaldım. İçeridekiler kapının önüne toplandılar, kapıyı açmıyorlardı. Hamza onlara, Neyiniz var? diye sordu. Ömer dediler. Ömer mi? Ona kapıyı açın. Eğer dinimizi kabul ederse biz de onu kabul ederiz. Eğer yüz çevirirse onu öldürürüz dedi. Resulullah aleyhisselam bunları duydu ve Ömer'in karşısına çıktı. Ömer radıyallahu anh Resulullah'ı görünce şehadet getirerek İslam'a girdi. Evdekiler öyle bir tekbir getirdiler ki, Kabe'de bulunanlar bile bu tekbiri duydu. Dedim ki, ''Hak üzerine değil miyiz ey Allah'ın Resulü?'' ''Şüphesiz hak üzereyiz.'' dedi. ''Öyleyse niçin gizleniyoruz?'' dedim. Bunun üzerine iki saf halinde çıkarak Kabe'ye doğru yürümeye başladık. Bir safın başında ben, birinde de Hamza vardı. Bu şekilde Kabe'ye girdik. Kureyş beni ve Hamza'yı görünce büyük bir umutsuzluğa kapıldı. İşte o gün Rasulullah aleyhisselam beni Faruk diye isimlendirdi. Enes'in Ebi Yaladan ve Hakemin Bey Haki'den olan rivayetinde şöyle denmektedir: Ömer kılıcını kuşanmış giderken Zühre oğullarından bir adamla karşılaştı. Adam nereye gidiyorsun ey Ömer diye sordu. Ömer ''Muhammed'i öldürmeye gidiyorum.'' dedi. Adam, ''Muhammed'i öldürürsen Haşim oğulları ve Zühre oğullarının elinden nasıl kurtulacaksın?'' dedi. O da, ''Bakıyorum sen de İslam'a girmişsin.'' dedi. Adam, ''Sana acayibine gidecek bir şey söyleyeyim mi? Kız kardeşinle enişten de İslam'a girdiler ve senin dinini bıraktılar.'' dedi. Ömer hemen kız kardeşinin evine gitti. Habbab da evlerindeydi. Ömer'in geldiğini duyunca gizlendi. Ömer radıyallahu anh Kur'an'dan okumaya başlayıp ''Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur, bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl'' ayetini okumayı bitirince ''Beni Muhammed'e götürün'' dedi. Habba radıyallahu anh bunu duyunca hemen saklandığı yerden çıkarak ''Sana müjde olsun ey Ömer, umarım ki Resulullah aleyhisselamın Perşembe gecesi Allah'ım Ömer bin El-Hattab veya Amr bin Hişam ile İslam'ı aziz kıl diye ettiği dua çıkmıştır dedi. Ömer radıyallahu an Resulullah aleyhisselamın bulunduğu eve geldi. Kapıda Hamza, Talha ve diğer sahabeler vardı. Hamza radıyallahu an bu gelen Ömer eğer Allah onun için bir hayır nasip etmişse Müslüman olur. ''Yok eğer bunun dışında bir arzusu varsa onu öldürmek bizim için çok kolaydır.'' dedi. i̇bn İshak Ömer'den olan senediyle şöyle rivayet ediyor. Müslüman olduktan sonra Mekke halkı içinde ''Resulullah'a en çok düşman olan kimdir?'' diye düşünmeye başladım. Kendi kendime ''Ebu Cehil'' dedim ve hemen evine giderek kapısını çaldım. Kapıyı açıp beni karşısında görünce ''Oo hoş geldin, sefalar getirdin.'' Seni buraya getiren nedir diye sordu. Ben de sana Allah'a ve onun elçisi olan Muhammed'e inandığımı ve onun getirmiş olduğu şeriatı tasdik ettiğimi haber vermeye geldim dedim. Bunun üzerine kapıyı yüzüme çarptı ve Allah seni de getirdiğin haberi de rezil etsin diyerek içeri girdi. İbnü'l-Cevzi ve İbn Hişam da özet olarak şöyle söylemişlerdir. Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğu zaman Kureyş içerisinde en çok dedikodu yapıp laf alıp götüren Cümeil bin Muammer el-Cemhi'ye gelerek ona Müslüman olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cümeil avazının çıktığı kadar ''El-Hattab'ın oğlu dinden çıktı'' diye bağırmaya başladı. Ömer de arkasından ''Yalan söylüyor, ben dinden çıkmadım, sadece Müslüman oldum'' dedi. Bunun üzerine Kureyşliler Ömer'in üstüne yürüdüler. Ömer radıyallahu anh güneş tepelerine çıkıncaya kadar onlarla kavga etti. Sonunda bitkin düşüp yere oturdu ve ''Ne yaparsanız yapın Allah'a yemin ederim ki eğer sayımız 300'ü bulsaydı ya siz bizim işimizi ya da biz sizin işinizi bitirene kadar peşinizi bırakmazdık.'' dedi. Bu olaydan sonra bir keresinde de müşrikler Ömer'in evini kuşatarak onu öldürmeye çalıştılar. Buhari'nin rivayetinde Abdullah bin Ömer şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh evinde korku içerisinde otururken As bin Vail Es-Sehmi, Ebu Amr üzerinde posttan yapılmış yeni bir elbise ve ipek işlemeli bir gömlek olduğu halde geldi. Kendisi Sehmoğullarındandı. Cahiliye devrinde bu kabileyle aramızda dostluk vardı. As bin Vail Ömer'e, ''Neyin var ey Ömer?'' diye sordu. Ömer de, ''Kavmin, eğer Müslüman olursam beni öldüreceklerini iddia ediyorlar.'' dedi. O da, ''Sana hiçbir şey yapamazlar.'' dedi ve çıktı. Onun bu sözü üzerine Ömer radıyallahu anh rahatladı. As bin Vail çıktıktan sonra, müşriklerin toplanarak Ömer'in evine doğru yürüdüklerini gördü. Onlara, ''Nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Şu dininden dönen Ömer'i istiyoruz.'' dediler. Ağas bin Vail, kendisinin de Ömer'i desteklediğini belirterek, ''Kesinlikle ona bir şey yapamazsınız.'' dedi. Ve bunun üzerine müşrikler dağıldılar. Diğer bir rivayette de bu olay hakkında bir sahabinin şöyle söylediği belirtilmektedir. ''Allah'ın adına yemin ederim ki, müşrikler Ömer'in esrafını saran bir elbise gibiydiler ve... As bin Vail'in sözü üzerine sanki o elbise soyuldu. İbn Mesud radıyallahu an Hazreti Ömer hakkında Ömer Müslüman olana kadar Kâbe'de namaz kılamazdık demiştir. Suheyb bin Sinan Errumi radıyallahu anh'in şöyle söylediği rivayet olunur. Ömer Müslüman olduğu zaman İslam açığa çıktı. İslam'a davet aleni olarak yapılmaya başlandı. Kabe'nin etrafında halka halinde oturmaya ve Kabe'yi tavaf etmeye başladık. Bize karşı en şiddetli olanların arasına korkusuzca girmeye ve bize yaptıklarının bazılarına karşılık vermeye başladık. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhinde şöyle dediği rivayet olunur. Ömer Müslüman olduğundan beri müşriklere karşı izzetli ve kuvvetli olduk. Konuyla ilgili olarak yaptığımız bu açıklamadan sonra bazı noktaları belirtmek istiyoruz. Hamza ve Ömer radıyallahu anh'in İslam'a girişleri peygamberliğin 6. yılının zilhicce ayına rastlamaktadır. Geçen rivayetlerin birinde de belirtildiği gibi Hz. Hamza radıyallahu anh'in İslam'a girişi Hz. Ömer radıyallahu anh’ten 3 gün öncedir. Bu durum Mekke'deki krizin en şiddetli olduğu bir anda Kureyşlilerin birçok planlar yaparak Nebi aleyhisselamı öldürmeye çalıştıkları bir dönemde meydana gelmiştir. O dönemde Silahlı olarak yapılan en tehlikeli çatışma Hz. Hamza radıyallahu anh'in Ebu Cehil'in başını yarması olayıdır. Bu olay tek başına Kureyş içerisinde bir savaşın alevlenmesi için yeterliydi. Ebu Cehil, vadi ahalisinin geçilmez bir efendisiydi ve kendisi için söylediklerine göre bu vadinin en saygın ve kuvvetli toplumuna sahipti. Hz. Hamza radıyallahu anh de Kureyş'in en cesaretli ve baba yiğit delikanlısıydı. Bazı rivayetlerde anlatılanlara göre mahzumoğullarının adamlarından bazıları ayağa kalktığı zaman Haşimoğullarının adamlarından bazıları da ayağa kalkmış ve durum elektriklenmişti. Her an için Müslümanların yok edilmesiyle sonuçlanabilecek bir katliamın meydana gelmesi mümkündü. Fakat Hz. Hamza'nın şahsiyetine karşı olan korku bu durumu engellemiş, onun heybeti fitneyi söndürmüştür. Aynı zamanda görüyoruz ki Hz. Hamza radıyallahu anh, bu şekilde bir tavır alması için harekete geçiren sebep cahiliye kavmiyetçiliğine olan koyu bağlılığıydı. Kardeşinin oğlu ve aynı zamanda süt kardeşi olan Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselama yapılan saldırıya tahammül edememişti. Kabilesine olan koyu bağlılığı hududu aşmış ve Hamza'nın kabındaki suyu taşırmıştı. Onun için... Neticesi ne olursa olsun hiç düşünmeksizin Ebu Cehil'in kafasını yarmıştı. Günümüzün cahiliye toplumu Müslümanlara indirecekleri darbelerle Müslümanları ortadan kaldırabileceklerini sanıyorlar. Aslında onlar kendi elleriyle kendi mezarlarını kazmaktadırlar. Çünkü nefislerde küllenmiş olan hak ateşi şüphesiz günün birinde doğru yolda yürüyen ezilmişlerin yardımı için parlayacak ve yanacaktır. İşte Hz. Hamza'nın Müslüman oluşuyla sonuçlanan olay buydu. İslami hareketin öncüleri, küfrün basın yayın yoluyla olayları yönlendirebilme yeteneği karşısında, kişilik, onur, vakar, dürüstlük gibi insani hasretlerle elbet bir gün savaşı kendi lehlerine çevireceklerdir. Çağdaş İslami hareketin olayları arasında, gönüllerdeki hak ateşinin alevlendiğine işaret eden iki büyük örnek vardır. Bunlardan birincisi, Şehit İmam Hasan el-Benna'nın cenaze törenine katılmak isteyen insanları, Mısır hükümet kuvvetlerinin büyük bir zorbalık ve terörle engellemeye çalışması sırasında meydana gelmiştir. Bu terör son haddini aştığında, olay Müslüman olmayan o zamanki Kıptilerin liderlerinin ağrına gitmiş, hükümet kuvvetlerinin zorbalığına karşı meydan okuyarak safları yarıp, şehit imamın taraftarlarıyla birleşmiş ve cenazenin kaldırılmasında, onlara iştirak etmiştir. Müslümanlara karşı olan lider Mükerrem Abid'in yazmış olduğu tarihte bile bu olay zikredilmektedir. İkinci örneğe gelince İmam Elbenna'nın şehit edilmesi üzerine batıdaki müşriklerin sevinip çılgınca eğlenmeleri ve Amerikan otellerinde sabahlara kadar yapılan nümayişlerin o zaman Amerika'da doktora yapmakta olan Mısırlı bir yazarın Seyyid Kutup İç aleminde yaptığı derin etkinin bu yazarın İslam saflarına katılması için yeterli olmasıdır. Seyyid Kutup bu olayın etkisiyle İslam saflarına katılmış, 20. asrın en büyük İslam davetçisi olmuştur. Allah-u Teala Hz. Hamza ile bu dini kuvvetlendirdiği gibi onunla da bu dini kuvvetlendirmiştir. İki şehit de aynı çizgi üzerinde yürümüşlerdir. Şehitlerin efendisi Hazret Hamza ve zalim hükümdarın karşısına çıkıp ona hakkı söylediği için şehit edilen mübarek insan. Küfrün çeşit çeşit yüzü vardır. Her seferinde çeşitli yüzlerle çıkar karşımıza. Ancak bilinç sahibi tebliğciler bu gibi durumları şuurlu ve uyanık bir şekilde izleyerek olaylardan en iyi biçimde yararlanabilmeli ve olayları kendi yıkımında kullanılacak bir balyoz olmaktan çıkarıp kendi menfaatine yönlendirmeyi bilmelidir. Bu ortamı bütün basın ve yayın organları oluştursa bile yönlendirmeyi Müslümanlar yapmalıdır. Hz. Hamza'nın içindeki ateşi parlatan Müslümanlar değildi. Sahneyi çok iyi bir şekilde görüntüleyerek anlatabilen bir cariyeydi. i̇bn Cud'a'nın cariyesiydi. Onun olayı Hz. Hamza'ya ustaca nakletmesi, Hz. Hamza'nın içindeki ateşi körüklemiş ve Ebu Cehil'i Kalmi önünde küçük düşürüp başını yarmasına sebep olmuştur. Bu ateş eğer peygamberle iletişime geçmeseydi sönebilirdi. Fakat onun peygamberle iletişime geçmesi ve onun nurundan feyiz alması tarih boyunca İslam'ın meşalesi olarak kalmasını sağlamıştır. Aynı şekilde Hz. Ömer radıyallahu anh'in Müslüman oluşunda da ilk olarak Resulullah aleyhisselamın kişileri ne şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Tirmizi'nin rivayet ettiği gibi, Perşembe gecesi Resulullah şöyle bir dua ediyor. Allah'ım, İslam'ı Ömer bin El-Hattab veya Amr bin Hişam senin için hangisi hayırlıysa onunla aziz kıl. Bu iki adamın da İslam'a karşı açtıkları korkun savaşa rağmen onlardaki yöneticilik ve liderlik vasıfları Resulullah'ın gözünden kaçmamıştı. Bunlardan birinin İslam saflarına katılması bu safın kuvvetlenmesine ve üstün olmasına sebep olacaktı. Böylece küfrün azgınlığı sadece kalplerde kalacak ve güçlenen İslam'a karşı koyamayacaktı. Küfrün içerisindeki elektriklenme bitecekti. Kuvvetli bir çatışma olduğu zaman da durum tamamen değişecekti. İşte bu durum Allah'ın takdiriyle Ömer bin el-Hattab'ın İslam'a girişi neticesinde ortaya çıkmıştır. Hicret eden Müslüman kadınlardan biriyle kocası arasında geçen şu konuşmayı kesinlikle unutmuyoruz. Daha henüz müşrikken Ömer kadına ''Ey Ümmü Abdullah, çıkış zamanınız geldi.'' diyor. Kadın da ''Evet ey Ömer, bizlere eziyet ettiniz, her türlü işkenceyle bizi taciz ettiniz ve memleketimizden çıkardınız.'' diyor. Ömer de ''Sağlıcakla gidin.'' diyerek ayrılıyor. Daha sonra kocası yanına geldiğinde Ömer'in kendisine nasıl nazik davrandığını ona anlatıyor. Kocası, ''Ne dersin, Ömer de İslam'a girebilir mi sence?'' diye sorunca, kadın, ''Allah'ın adına yemin ederim ki El-Hattab'ın eşeği Müslüman olsa Ömer yine Müslüman olmaz.'' diyor. Bu kadın eğer Ömer'in İslam'a karşı açmış olduğu şiddetli savaşı görmemiş olsaydı, Herhalde Ömer'in İslam'a girmesi konusunda bu kadar umutsuz olmazdı. Günümüzde İslami hareketin bu büyük şahsiyetleri çok iyi bir şekilde seçmeye ve kalın, karanlık perdenin altında gizli olan kıymetli cevherlerini ortaya çıkarmaya gerçekten de çok ihtiyacı var. İslami hareket, bütün gücü ve imkanlarıyla bu perdeyi aşarak kalbin gizli olan tellerine dokunmalıdır. O zaman bu kalp İslam'ın nuruyla canlanacak İmanın lezzeti ve muhteşemliğiyle etrafa ışık saçacaktır. Belki de Ömer'in kılıcını kuşanarak Resulullah'ı öldürmeye gidişinin nedeni, Hişam oğullarının kahramanı Hamza bin Abdülmuttalib'in dayısı Ebu Cehil'e karşı yapmış olduğu hakaretin intikamını almak içindi. Mahzum oğullarına ve onların dostu olan Abdülmuttalib oğullarından Adi oğullarına karşı yapılan bu haksızlığa nasıl susulabilirdi? Ömer'in bu koyu kavmiyetçiliğini yıkan ve eriten nedir? Ömer'in bu koyu kavmiyetçiliğini yıkıp eriten kız kardeşi Fatıma binti El-Hattab'ın sağlam inancıdır. Ömer, kız kardeşinin yarasından akan kanın karşısında, kendisinin her şeyden daha değersiz olduğunu görmüş, küçüldükçe küçülmüştür. Kız kardeşinin, ne kadar zorba davranırsan davran, dinimden dönecek değilim diyerek cesurca meydan okuyuşu onun bütün benliğini eritmiş, gurur ve kibrini yıkmıştı. İşte en şiddetli zorbalıklar bile Müslümanların Allah yolunda fedakarlıkları, sağlamlıkları ve ezilmişlerin hak üzerine sebatları karşısında hezimete uğrayacak, yıkılıp çökecektir. Çok önemli olan bu yönün şuurunda olmalıyız. Hakta sabit kalmak suretiyle davayı ve davetçileri nasıl kazanacağımızı bilmeliyiz. İsa bin Meryem aleyhisselamın havarilerinin yaptıkları gibi, onlar çarmıhlara gerilmiş, testerelerle doğranmış ve etleri kemiklerinden ayrılmış fakat yine de Allah'ın dininden vazgeçmemişlerdir.